İtibar kıymetli kardeşler. Tevakkülullah ve bereket. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala seydil murselin Muhammed ve alih ve sahbihi ecmaîn. Evzü billahi şemî'il -al alîm mineş şeytânir recîm. رب أعوذ بك من مزاع الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ذاكروا الصلاة قرفا النَّهَارِ النهار مِنَ من إِنَّ الْحَسَنَاتِ الحجنات وذهن الشيات ذلك ذكرا للذاكرين اللَّهُ الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين نستغفر الله حي القيوم حصنتكم بالحي الذي لا ولا العظيم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 Ve aramalıdırlar. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ma enzelallahu da en illa enzelelahu devaen illel haram ve illel mevt ve la ya ibadallah fetedavev allah Teala hangi derdi indirdiyse mutlaka onun dermanını da indirmiştir. Ancak kocanmak, yani ihtiyarlamak, yaşlanmak müstesna, o kaçınılmazdır. Bir de ölüm, o da muhakkaktır. Bunun dışındaki dertlerin dermanı mutlaka vardır. Öyleyse ey Allah'ın kulları, tedavinize bakın. Şimdi, derde derman aramak durumundayız. Önce teşhis gerekiyor dedik, yine geçen derste,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 Bunların başında tabi istiğfar gelir. Devakunü deva tun fi derdinizde Kur'an'dadır, dermanınız da Kur'an'dır. Eмма devakun fezlübukum derdiniz, günahlarınızdır. Ben madde vakun fe istiğfar. İlacınız talebinde bulunmanızdır. Bunun da tabi şekilleri var, efendim, saatleri var, vakitleri var. Müstahliğine bile her seher vakitlerinde afisteyenleri Rabbimiz özellikle mecih etmektedir. E, namazlar akabinde Estağfirullah <Sessizlik> <Sessizlik> ellezî kere yapılarak en büyük günahlar bile bağışlanacağı hadis-i şerifte va'd edilmektedir. Bizim dualarım için değerli bunlardan bayağısı mevcuttur. Yatarken yine estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul uyumadan evvel üç kere bu okunulması denizin köpükleri kadar günahları olanı bile bağışlar. Tatiha bu edilmiştir. edilmiştir. Gece teheccüde yapılacak istiğfarlar vardır. Yine duaların kitabında bunlar hep zikredilmiştir. Yüz kere estağfirullah lezi ilahe illa illa vel kayyum ve cüle Yirmi beş kere İmam-ı As-ı Masihazine'nin istiğfarıdır. Efendi Hazretlerimizden nakletmişizdir. Estağfirullah lezi ilahe illa illa vel kayyum ve cüle şübhanehu. Vesair e, istiğfarlar vardır. İşraktan sonra yüz kere Allah'ın vardır. Çok istiğfarın lafızları vardır. Sığheleri vardır. E, değişik yani tabirleri vardır. Hadis-i şeriflerde ve meşahımızın eserlerinde bunlar mevcuttur. Ancak tabi insan günahından pişman olmazsa nasuh tevbesiyle istiğfar etmezse bir daha günah yapmamaya yapmayacağına azmetmezse kararlı olmazsa o zaman bu cifrların e, fayda vermeyeceği beyan edilmiştir. Onun için Kıraat-ı Ad Adevî radıyallahu anh Estağfirullah min kıllati sıddîdî Estağfirullah. Allah'tan af istiyorum derken sadakatimin azlığından dolayı da Allah'ımdan tekrar af istiyorum derdi. Onun için büyüklerimiz istiğfaruna hâzâ yehtâibüyle istiğfarin ketir buyururlardı. Bizim bu istiğfarlarımızın da çok istiğfara ihtiyacı var. Onu da doğru beceremiyoruz derken e, tevbenin şartları vardır. İstiğfarın usulleri vardır. Böyle lak laka kabilinden sade dilde kalan istiğfarlar da bir anlam taşımayacağı açıktır. Ancak tabii derdimizin teşhisi ve tedavi yöntemine başvurmamız açısından derdimiz, günahlarımız ilacımız da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 ee, üzüleceği bir şeyi arkasından konuştuğun zaman onu yüzüne konuşabilsen bile mesela kıybet olur. Adama yani kıybet sen adam bozuluyor tabii bir de hani ona o hareketi yaptığın için ona nasihat ettiğin için falan kendisini de bir aşağılık duygusuna kaptırıyor. Bu sefer efendim e, Estağfurullah diyeceği yerde teşekkür ederim kardeşim diyeceği susacağı yerde konuyu kapatacağı yerde e, yani altta kaldım e, şey izlenimiyle kalkıp efendim bu değil canım. Ben onun yüzüne de söylerim diyerekten bu sefer yaptığı gıybetin gıybet olmadığını savunarak yani haramı helal görerek bu sefer kafir olma geçiyle karşı karşıya kalıyor. Şimdi bir dertten kaçalım derken yani sıtmadan kaçalım ölüme gidiyor. E, i̇ş olmasa insan günah günah bilse ne kadar da günahkar olsa dinsiz imansız olmaz. Ama yine yaptığı günahı da bu günah değil dediği zaman e, onu normal gördüğü zaman bu ne hangi Efendim duyguyla olursa olsun. E ben işte orada mahcup oldum da onun lafına karşı ben mahcup olduğumdan dolayı mecburen böyle bir e, işte refleks oldu. Aniden de şuydu e, bunlar mazeret değildir. İnsanı kafir edecek sözler e, bunlar konuşulduğu takdın insanı kafir eder. Hanımını boş edecek sözler nikahını götürecek sözler bunlar. Kullanıldığı anda mesela talak vakı olsun, boşanma vakı olsun, burada ben şaka dedim de, efendim, dalga geçtim de, efendim, daldım da, aldandım da gibi bazı hareketler e, sağlıklı olmaz. Onun için şimdi insan derdini bilecek dediğim zaman tabi günahların dert olduğunu bilecek ayrı bir mesele, bir de neyin günah olduğunu bilecek. Bu da ayrı bir ilimdir. İslam'ın yasakları nelerdir? Konuşmada, bakmada, dinlemede, tutmada, yürümede, düşünmede, almada, vermede, evlenmede, boşanmada, giyinmede, kuşanmada vesaire. İslam'ın bunca menhiyat-ı şer'iye dediğimiz, şer-i şerifin nehyettiği, yasakmadığı, engellediği, yapılmamasını emrettiği, tabi ayet-i kerime ve hadis-i şerifler burada kaynak teşkil ediyor, yüzlerce, binlerce diyebileceğimiz, Yasaklar vardır. E bunları bilmek lazımdır ki efendim derdini bilesin. Şimdi beni bir arkadaş getirdi. Radyoya bu konuşmaya gelirken Allah kendisine razı olsun içine razı edilsin. Ben kendisine yeni tanıştım tabi. Geliyormuş bizim sohbetlerimize, konferanslarımıza katılıyormuş. iki senedir ama tabi şimdi ee, zeki insan 7 insan biliyorum diyor şu kadar, efendim kimya okumuş şunu okumuş bunu okumuş zeki bir genç Allah nazardan muhafaza etse ee, namaza başlamış e, sohbetlere katılmış e, şimdi bu radyo yayınlarını hanımı dinliyor efendim. hanımı kapanmış hamdü senalar olsun ondan sonra bir namaz kaçıracağız diye böyle ötleri kopuyor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 Ben şu yüzüğü takarsam, öyle ya erkeğe altını haram etmiş mesela. Bir yüzük takmada bile, erkeğe helal olan, kümüş var, diyelim. E platin de serbest edilmiş diyelim, tamam. E, altın yasa gelinmiş, tamam. Öyle ben bunu takarsam, e kadın diyelim altın helal, altın helal ama, ben bu altını, bu zihretimi, bu şuna gösterirsem, şuna göstermezsem, öyle bunlara hesap, Nur suresinde ayetler, Beyan ediyor, ziynetlerini kimlere gösterebilirler, kimlere gösteremezler. Şimdi dersimiz o değil, detaya girmek konumunda, durumunda değil. Ancak bir terazi, iki terazinin birincisini anlatırken, misaller vererek izah çalışıyoruz. Ben bu işi yaparsam, deyince demek istediğim genelsiz bunu değerlendiriyorsunuz. Her işe bunu kıyas edebilirsiniz. Bu benim. Sağ tarafıma mı yazılacak? Yani sağdaki yazıcı melek, sevapları yazan, oraya mı yazılacak onu? Yoksa sol tarafındaki yazıcı melek, günahların tarafına yazan, oraya mı yazacak onu? Sağ tarafına yazılacağını kanaat getiriyorsan, o işi yap. Sol tarafına yazılacağını anlıyorsan, o işi yapma. Peki, bir terazi. Diğer terazi, ben bu işi yaptığım zaman... Allah Teala bundan razı mı olacak? Bu fiilimden, bu içimden memnun mu olacak? Yoksa Allah Teala bana kızacak, gazap mı buyuracak? Allah'ın gazabından Allah'a sığınırız belirli hilal onu gazabından. Ondan başkasına sığınılamaz. Onun azabı gibisi de yok, gazabı gibisi de yok. Peki, razı olacağına kanaat getiriyorsan yap. Razı olmayacağını ve gazap buyuracağını kanaat getirirsen terk et, yapma. Bak iyi bir terazi koymuş. E şimdi bu neye dayanıyor? E bu ilme dayanıyor. İşin e arkadaşımızın bana dediği gibi yani binlerce soru var kafamda. E tabii dedim binlerce soruyu da bir dakikada şuradan şuraya gelene kadar sen de sormasın, ben de cevaplayamam. Buna şu anda vaktimiz yetmez ama sohbetler dinlenecek, bir defile kaçırılmayacak. Hidâdin nerede olduğu belli olmadığından her kelimede, kelamda, âlihi hadiste, hikmetli sözde aranacak. Ondan sonra eserler elifset âlimlerin yazdığı eserler okunacak. Elifset dışı görüşlere sahip olanların konuşmaları kesinlikle dinlenmeyecek ve kitapları eserler asla okunmayacak. Çünkü bir de orada kafa karışıklığı olursa doktorların ihtilafı gibi Allah muhafaza etsin.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 Alimlerinin dışındaki fırkaların, grupların, şiaların, toplumların, cemaatlerin tabi eserleri e, sakıncalı, e, konuşmaları sakıncalı neden? E, sana haram helal der, günah mübah der, e, sen bu sefer kafayı karıştırırsın, hiç derdin derman mambulamasın. Onun için hiç o işe girme.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 mükellefiyetle sorumluluk yüklemediğinden onlar mevzumuzun dışında kalıyor. Peki akıl verdiklerinin hepsini idare etti mi? Etmediği ortada görülüyor. Bu kadar akıllı geçine, hatta bizden çok daha akıllı geçine, işte Yahudiler, Hristiyanlar, onlardaki akıl kimçede yok diye zannediliyor. E Tüm buluşlar, şunlar, bunlar hele şu günümüzde hep onlara mal ediliyor. Onlar da zaten bu hırsızlığı e, mubah gördüklerinden İntihal dediğimiz olayları e, İslam alimlerinin eserlerinden araştırmalar yaparak, buluşlar yaparak ondan sonra kendilerine mal edilip, bu hırsızlığı başlattılar. Ta Avrupa'nın gelişmesi tabi Endülüs İslam devletinin e, kalıntılarında onlardan kalan o büyük alimlerin, e, İbn-i Haldunlerin, İbn-i Rüştlerin vesaire tabi burada birkaç tane e, isimden bahsedebiliriz. Geri kalan çok daha. E, ulemanın eserlerinden, görüşlerinden, istifade ederek e, bir medeniyet kurmaya kalkmışlar tabii. Teknolojide ilerleme sağlamışlar. Efendim işte tıpta ilerleme sağlamışlar gibi görünüyorlar. Ama tabii şunu şuradan aldık, bunu buradan aldık deselerdi. E, doğru konuşuyor olacaklardı. Orada daha hırsızlığı bu bah gördüklerinden efendim biz bulduk diyerek yalan konuşuyorlar. Ancak bütün ilimler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 E ona sayfeler indiriliyor. Onun oluşu sallallahu aleyhi ve sayfeler indiriliyor. Efendim. Ondan sonra işte İdris Aleyhisselam, ve sellem, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, aleyhisselam, bu arada yüz binlerce enbiya izan ve Resulü Fikham aleyhim mennan hazaratı gönderiliyor.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 Tabi onların e, muhtevasını okumak, tartışmak şu anda bize yasak edilmiş, haram edilmiş olduğundan okunlara hiç gidilmiyor. Onlar okunu bir keremiyor. Ama onların zamanlarında e, peygamberlere indirildiği dönemlerde o ümmetlere hidayet oldukları, nur oldukları da kesin. İzlediğiniz için teşekkür nur.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 Yeterli hüccet ve delil değil. Şimdi bir insan ne kadar akıllı olsa ama fetret döneminde yaşamış bulunsa, yani peygamberlerin arasının kesildiği, 300-500 sen, İsa Aleyhisselam ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 500 sene kadar küsuru da var olabilir. Bir fetret devri olduğu, beyan ediliyor, Kur'an-ı Kerim'de de bu geçiyor. Bu kesiklik döneminde tabi insanlar e, bir peygamberden gelen talimlerden, öğretilerden mahrum kaldıkları için e, bocalamış olabilirler. Ama akılları yok değil. Akılları var. Çarını bilen, zararını bilen herkesin aklı yerindedir. Zaten akıl insanı tehlikelerden uzaklaştıran bir anlayış gücüdür.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 ulaşmış, duymuş, böyle peygamber gönderildiğini, sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an indirildiğini. Niye Kur'an'ı incelemiyorlar? Ya fele a tedberun el Kur'an. Niçin Kur'an'ı incele, inceye düşünmüyorlar? Em kulubin aqsaluha. Yoksa o kalplerin üzerinde kendilerine has kilitleri mi var? O ne kilitler, ne mühürler, ne damgalar. Hatemallahu ala kulubihim ala sem'ihim. Allah'ın kalplerini, kulaklarını mühürledikleri ve ab efsarim gışa ve gözlerine perde çektikleri insanlar, ne kadar da akıllı fikirli geçinseler, niye Kur'an'ı düşünemiyorlar? Niye incelemiyorlar ya? Allah Allah. Bak ne buyurur? Hüccet-i ancak Allah'a aittir. Dilese hepinizi idade eder. Allah idade sebeplerini yarattı. Ama adam dinlemek istemiyor, incelemek istemiyor. Eşinin şu kanalda, şu saatte şöyle bir konuşma var. Aç dinle kardeşim, idade etten,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 e ben tanımam geleni de getireni de ben insanlarla öyle çok bir yok. Benim defterime baksan 10-20 telefon çıkmaz. Hezberimde 5-10 çıkmaz. Defterimde 30 40 geçmez. Zaten onların da 10 20. öldü. Allah rahmet etsin. Garkayı gari Şimdi e, benim it bu itibarla çevrem geliş değildir. Çok dar çerçevede 5-10 kişiyle nasıl isteyeyim misin? Görüşüyorum, gidiyorum. Onun arabasına orada iniyorum. Ama e, tabii bizi tanıyan, seven, gelen, getiren sağ olsunlar. Benim kendime bir davetim yok. Beni dinleyin diye bir çağrım varken benim derdimi dinleyin. Bak benim şuram tıkanmış, buram mu hastayım. Benim derdimi anlatmayacağım sana. Allah hepimizin derdine derman kalk etsin. Ben sana müşterek derdimiz olan ubudiyet mazayfini kulluk görevlerinden bahsetmeye çalışıyorum. Senin de görevim, benim de görevim. Yaparsak hepimiz kurtuluk yapamayan zarar etti. Bundan bahsediyoruz. E şimdi adamı işte getirmiş Nasıl buldun demiş hocayı çıktığında tabi bu radyo konuşmalarına benzemez. O canlı konuşmalar ve dinlemelerin etkisi fazla olur. Bizim de tabi her zamanki konuşmamızda bir olmaz. Evvelce öyle konuşmalarımız olmuştur ki insanları tabi e, hakikaten değişik şekillerde etkileyen konuşmalar çok olmuştur. Bu şimdiki konuşmalarımızdan da tabi Allah hidayet yarattığına bir tesir halk olur. O ayrı bir şeydir ama bu stil değildir. Yüz yüze olan konuşmalar bu sizin şu anda dinlediğiniz şekil olmadığından... Çok farklı olur. Hissiyatlar çok farklı olur. Adam da demiş ki, ya o demiş, öyle konuşuyor, öyle konuşuyor, öyle etkiliyor, tesir, tesir ediyor ki demiş, az kalsın 40 senelik yavurluğundan olacaktım zor sabrettim demiş. E şimdi Allah buna ne yapsın? Ya kardeşim, bir de vaktini kalbini kiraya vermeden, ne diyor bakalım bu adam bir dinlesen.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 Sen akli delille mücehedsin, Allah hamdü sena etmen lazım, Allah sana akıl vermiş, delileri deli görüyorsun, hamdet, seni de deli yapabilir mi? Yok ben akılınca beni deli kimse yapamaz deme, o deli de kendi isteğiyle seçimde oy kullanarak deli, deliliği seçmedi. Sen de bir imtihana girip bir sınava girip veya bir tercih sunup bir dilekçe yazıp mühürleyip imzalayıp da akıllı olmayı tercih etmedin. Hepimiz kendimizi bu hal üzere bulduğumuz Allah'ın bizi yarattığı fıtrat ve yaratılış üzereyiz. Elhamdülillah akıl sahibiyiz. Bu büyük bir nimettir. Çok hamd edelim. Tabii ki. Akıl olmadan imanla da mükellef olmuyor insan. Dolayısıyla bu yönden akıl her, bütün nimetlerden ileri geçiyor. Nimetin nimet olduğunu bildiren de akıl. O zaman bir dinle bakalım ya. Ya, e niye dinlemiyorlar Mevlabulu? Niye incelemiyorlar? Niye kuranı araştırmıyorlar? Ya, yoksa kalpleri üzerinde kendilerine özel kilitlemi mi var? Çünkü o damgalanma hatcısı, efendim fikri sabit, tasub, inkar tasubu. Bu bak ne diyor? 40 senelik devrulundan olacak. Yani adam Allah'a ahirete, cennet yani öndükten sonra dirilmek gibi şeylere inanmıyor. E şimdi biz de dinleyince inanası gelmiş ama zor tuttum kendimi diyor. E ne tutuyorsun kendini? Koy kendini. Sal kendini bir. Bir be. Bir dinle ya. Canım mı çıkacak ya? Acaba ne diyor bu kişi? Bunu dinlemekte ne zarar var ya? Allah Teala azizleri. tabii ki söz dinleyenlerden bahsederken onları met ediyor ama hangi vasıflarıyla Şahidül Aüla ikililerdi Allah'ın izah erdirdikleri, halis akıl sahibi diye niteledikleri, hislerden, veimlerden, vesveselerden, evhamlardan kurtulmuş, salim akıl sahipleri diye met ettikleri, bir de ancak onlardır o.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 elerler, seçerler, İşte burada akıl devreye girer. Orada dinlediklerinin en güzeline uyarlar. وَمَنَ اَسْتَقُوا مِنَ اللّٰهِ حَدِيْسَ Haberi Allah'tan doğru olan kim olabilir? وَمَنَ اَحْزَنُوا مِنَ Kıyla, söz bakımından Allah'u Teala'dan daha güzel kim olabilir? Öyleyse, şimdi sözün en güzeli,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 Kitabun en zelne aleyke mübarakun. Dünya ahiret bereketleri içerisinde bulunan o yüce kitabı biz indirdik sana Habibim. Niçin? Cenazeler üzerine okunsunlar diye mi? Tabii cenazeye okunur ama sevapta ulaşır ama gaye o değil. Mezarlıklara okusunlar diye mi? Okusunlar mübarek olur, sevap olur, azap kalkar, en azından hafif olur ama gaye o değil. Ya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 Allah'tır diyenler, yani Allah üçün üçüncüsüdür diyenler, Meryem Valide Allah'ın eşidir diyenler, bunlar Hristiyan grupları, ve kalitin Yahudu İbnullah, Yahudiler Hüzeyr Allah'ın oğludur dediler buyuruyor yine Kur'an-ı Kerim, ve Allah sonunda kahretsin Allah onları diye beddua diyor kendilerine mesela, bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in tabirleridir. Hep ayettir bunlar. Benden bir şey katkı yok. Sadece tercüme ve çevir yapıyoruz. E demek ki burada Allah'ın lanet ettiklerine yani rahmetinden uzak ettiklerine de rahmet dilenmesi doğru olmaz. Adam şimdi Ermeni'den bahsediyor işte ölmüş Ermeni işte Allah diyor kargayı garip rahmet etin Ya Allah kime rahmet edeceğini kime lanet edeceğini Kur'an'da bildirdi. Evet. Niye okumuyorsun niye incelemiyorsun niye dinlemiyorsun. E, e ben ona düşman ol ya sana düşman ol denmedi ki. Ölümüne sevin denmedi ki.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 Dinimizin e, bizi e, efendim duyarlı kıldığı noktaları bilmemiz gerekiyor. Allah teala alehanet ettiğim buyurduğu noktada esen Allah'tan rahmet dilemem, e, bir bilgisizlik eseri oluyor. E, Kur'anı okuman lazım, dinlemen lazım, Kur'anı incelemen lazım. Bak niye indirdik Kur'an diyor? Ayati. ayetlerini inceden inceye düzütsünler. Şimdi bak bu arkadaş anlatıyor, şaşırdım kaldım geçen görüşte. İki İspanyol gelmiş eczanenin önüne, işte demişler ki, turistler herhalde, biz İspanyolca Kur'an arıyoruz. İşte okuyacağız manasında İspanyolca olunca manasını anlamak için istiyorlar. O da demiş, tamam ben size yarın bulurum. Hediyem olsun, Şu, ya biz yarın yolcuyuz işte ama saat, gece oldu her, dükkan kapandı, saat var, nerede bulacağız, şudur budur. Neyse diyor, e, adreslerini aldım ben size göndereyim işte o elektronik postamı yani, otop, böyle en hızlı giden yolla daha onlar ulaşmadan hatta adresine gitmiş e, ertesi gün gönderdim diyor temin ettim mesela hemen onlar e, mail attılar diyor işte çok teşekkür ettiler işte efendim e, memnun oldular çünkü baştan hani artık bize o şu anda vakit geçirmek için ya bizim başından sağmak için böyle adresinizi alayım göndereceğim gibi laflar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 Yine geçen arkadaşlar bir anlatıyor. Ya diyor taksiye bindi diyor. Taksici Rus bir bayan. Takside diyor e, gidiyor ben müzik açmışım diyor. Ezan başladılıyor. Ezan da başlayınca trafik işte tıkanmış. Ezan sesi gelince Katolik mi ne yani Müslüman olmuş bir Rus değil. Dikti <gülüyor> ki diyor ezan okunuyor. Te Abdul'la Türkçe biliyor. Ezan okunuyor diyor. Şey şarkıyı kapat.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 e bir de ezan okunurken bunu hele bir Müslüman taksiği bu hassasiyeti göstermezken oruç bayan arkadan ezan okunuyor diyor. Şey adam bunu bize anlatıyor. E demek ki şimdi hidayet Allah'tan gelecek yani. Akıl da burada yeterli değil. Onun için Allah Teala kitaplar indirdi, peygamberler gönderdi. E dinleyeceksin. Şimdi sende akıl var yeterli değil. O zaman kaldı peygamberler ne buyurdu?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 Bu kadar yaşa gelmişsin, ben Müslümanım diyorsun, elhamdülillah biz de Müslümanım diyene sen cavursun demiyoruz. وَلَا تَقُولُوا لِمَنَا اِلْقَاءُ اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَّ مُؤْمِنَا Allah Teala buyuruyor. Kelime-i getirmiş, kelime-i tevit okumuş. La ilahe illallah demiş, ben Müslümanım elhamdülillah demiş bir adama sen mümin, Müslüman değilsin demeyin diyor Allah. Müslümanım diyenin beyanı yeterlidir. Kalpler Allah'a hamale edilir. Biz nahnu zahir ve Allah biz görünüşe bakarız dilden çıkana bakarız Müslüman diğene Müslüman olduğu muamelesi yaparız e, kâfir diğene kâfir muamelesi yaparız İslam'ın ona göre ölçüleri var Şimdi ben, e, Kafirin kâfirin de cenaze namazını kılma diyor Allah mesela kâfirse bunun bir farkı var Müslüman da nedir farkı efendim ona bir cenaze namazı tertip edilmez mesela ama adam Müslümanım diyor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 Yok ya bunun öyle dediğine bakma bu Müslüman değildi, şöyleydi, dönmeydi, sönmeydi. Yani biz böyle şeyler İslam'da yok. Bunlara da revaç vermez itibar etmeyiz. Bize Müslümanın diyene biz sen Müslümansın deriz. Allah bize böyle müdür. Ve lakin bu kadar yıldır Müslümanım diyen birçok insanın daha hala Hazreti Kur'an'ın müstevasından haberdar olmadığını, Allah'ımızın mesajını, Duymadığını, Rabbimiz ne buyuruyor bilmediğini müşahede etmekteyiz. E şimdi o zaman hukuk edebalığa nasıl olacak? Akıl nerede yeterli olacak? Akıl seni nasıl cennete ulaştıracak? Nasıl cehennemden Allah'ın azabından kurtaracak? Akıl bunda yeterli olmaz. Senin canı bir şeyi hoş görebilir, nefsin onu isteyebilir, ama Allah indinde o yasaktır çünkü Allah Teala onun iç yüzünü bilir, o işin neticesini bilir. Ve sana zararlı olduğunu bildiğinden onu yasaklar. Yasaklama etkisi Allah'a aittir. Dolayısıyla <gülüyor> kumarı yasaklamış. E senin canını istiyor. İçkiyi yasaklamış. E senin canını istiyor. Cinayı yasaklamış. E senin canını istiyor. Bazı sen ona akli yönden e, kılıflar da bulursun. Efendim mantıksal yaklaşırsan belki e, faydalı yönlerde bazı bulabilirsin. Ya kolay yoldan para kazanıyorum işte. E kafayı buluyorum, savaşıyorum, bütün dertlerimi unutuyorum gibi kendi kendine e, köye bir akıl mantıkla yürütürsün. Ama işte biz ne diyoruz? Akıl yeterli değil. Çünkü neden? Akıl bazı yere nefsin esaretinde kalıyor. Nefisle şeytan dışarıdan nefes içeriden gemiyi deldirmeye çalışıyor. Bu itibarla da akıl Tutsak olunca, rehin alınınca o akıl batılı hak görmeye başlıyor. Hakkı batıl görmeye başlıyor. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem duasında. ve üstadımız işte Hacı Muhammed Efendi her namazın sonunda yaptığı dualardan işitirdim. Sessiz yapardı ama yanında bulunduğumuz zamanlarda hep duyduğum dualarından mihrapta ile namaz kıldırıp döndüğünden mübarek. Allahümme elmel hakka hakka ve rızukun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 Neye ihtiyaç duyuluyor? Dinlemeye. Yani Allah ve Resulünün duyurularına kulak vermek icap ediyor. E, tabi arkadaşımızın bu ihtiyacı fark eden kardeşimizin e, bana dediğin binlerce sual e, soru merak edilen konu devreye giriyor. Ama bunlar tabi birden de ne doğmuş çocuğu büyüteyim derken baklavayla börekle besleyeyim derken boğmamak gerektiği gibi efendim sabır biraz da gerekiyor. Tabi en evvel itikadi konulardan neye inanacağım, nasıl inanacağım, el-i sünnet inancı nedir? Oradan başlayarak e, akıl yine neyi söylüyor? el-ehem fel-ehem. Yani en mühim ondan sonra mühim. Yani en mühim. Daha mühimi varsa o daha geri geçiyor. Yani onun için evvela inan. Çünkü şu anda ölsen yatsının vakti daha girmedi. yarım saat e, 40 dakikaya yakın vakit var diyelim. Kılmadığın yatsının Şimdi sorulacak değil Şimdi öğleden bu yatsı düşüyor ama akşam tabii. Hala da vakti var. Akşamın yetiştirilmesi lazım. Ve lakin, e, şimdi ölçen sana ehlismet itikadından sorulacak. Kesinlikle. Onun için şu anda ölçen hesabı yapılarak ki her anda bu kadar insan öldüğüne göre biz de her an ölebiliriz. E, bu durumda neye nasıl inanmam gerekiyor? Mesela en mühim, daha mühim ne? Otur, en mühim, mühim böyle ehemmiyet ölçüsüne göre e, vazifeler sıralanıyor. Neleri dinleyeceğim, neleri okuyacağım? Evet. E, biz size genel bilgiler vermek durumunda kalıyoruz. Özel yani dersler halinde e, fırsat bulamıyoruz. Yani itikad dersleri versek çok iyi olacak. Ehl-i sünnet itikadını e, bir ders halinde yapsak çok iyi olacak. Ben bunlar hep işliyorum, vakit bulamıyorum. Sağlık sorunlarım var, doktor, talih dolaşıyorum. E, vakit bulduğum kadarıyla ben eser yazmaya efendim bir yandan işte bu gibi konuşmalar yapmaya çalışıyorum. Şimdi Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin riyasetinde Allah başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin, acil şifalar ihsan eylesin kendisine. Kıymetli Üstadımız Hazretlerinin riyasetinde tefsirli bir mehal hazırladık. Ve iki senedir ona uğraşıyoruz. Bak o arada mesela bypass oldum, şu oldum, 4-5 ay aralar verildi halde hamdü senalar olsun Allah Teala lütfetti sizlerin de dualarınızla. E, bu eseri baskıya verebildik. E, i̇nşallah bir haftaya kadar, iki haftaya kadar ellerinizde önlerinizde olabilir. Kesinli meal. Bütün Hazreti Kur'an'ın kümü, tamamı parantezleriyle, dipnotlarıyla artık Rabbimizin ne buyurduğunu ehli sünnet baz alınarak, ehli sünnet inancına göre izahlar katılarak benim çok e, piyasada meal dönebilir dolaşabilir. Bunların ekserisi Tabii parantez ve not içermediği sürece kesinlikle e, bir fayda sağlamaz. Hatta zararı faydasından çok olur. Bunları izah ettik, ön sözde okursunuz. E, bazı tabi e, izahlıları da varsa da onlar da çok ciltler halinde mücellet, 7 cilt, tefsir var, şu var, bu var. Fakat bunlar tabi 7 cilt olduğundan e, sayfa tutar bir Kur'an'ı açtığın zaman Kur'an'ın hemen ayetin kenarında bulman zor o hangi ciltte o ayet onu araman gerekiyor. Tek bir cilt halinde böyle bir tefsir şu anda böyle bir mal yok piyasada. Çünkü tamamen Kur'an tutar, sayfa tutar Kur'an. Yani Kur'an'dan açtığın sayfa Arapçası da var, hemen yanında Türkçesi var ama parantezi, notu izah gereken yerde gerekli izah yapılarak elhamdülillah e, biz niye indirdik Kur'an diyor? İyice düşünsünler diye. E şimdi tam olsun gayret ediliyor, çalışılıyor ama Sizlerin burada tevekkümüne, yönelişine, talebine büyük ihtiyaç hissediliyor. Neden? Çünkü biz ne kadar konuşsak da dinlemeyen bundan istifade edemez. Biz ne kadar yazsak da okumayan bundan istifade edemez. Ya o zaman insan benim aklım yeter, ben akıllıyım, ben çok bilgiliyim, şöyleyim, çok dinledim, biraz da sen dinle hesabı yaparsa hidayet bulamaz. Kelle, ey insan, seni yaradan Rabbin olarak buyuruyorum ki, Allah buyuruyor, Alak suresinde, asla, yolun yol değil, gittiğin yol, çıkmaz yol, ancak cehenneme çıkar yol. Çünkü insan ne yapar diyor Allah? azar haddi aşar diyor. Bunu da, neyle tefsir ediyor? Çünkü kendini ihtiyatsız görücü. Yani benim Allah'a ihtiyacım yok, Kur'an'a ihtiyacım yok, bu sohbet ihtiyacım yok, dersi dinlemeye ihtiyacım yok, kitap okuma ihtiyacım yok, mehal tersirli mal okuma ihtiyacım yok. E niye? Ben çok biliyorum çünkü aklım benim çok... Yahu yapma! Bu aklı sana veren Allah, o beyni yaratan Allah, o damarları, o kadar ince damarlar, bir kere bir gazetede görmüşüm seneler evvel, o beyindeki ince damarları diyor açsan birbirine eklesen dünyanın etrafını kaç kere döner. İlcik bir şey. Şu kadar küçüklük beyni, o kadar ince damarları yerleştiren Allah. Birine bir pırta atsa, bir bilmem ne olsa. Beyinde şu merkez var, bu merkez var. Şimdi bir beynin yapacağı işleri yapmak için İstanbul'da da fabrika kurmak lazım ki bir beynin yapacağı işleri Allah Teala etten kemikten, zardan, damardan onları halk etmiş. Sana bu beyni veren, bu aklı veren, bu ruhu veren Allah istediği anda seni felç ediyor. İstediği anda damarını tıkatıyor. İstediği anda ağzını konuşturmuyor. İstediği anda gözünü gördürmüyor. En zeki insanı istediği anda hafızasını bozuyor, akılsız hale getiriyor. En konuşan bülbül gibi konuşanı ediyor. Yani sen bu Allah'a nasıl ihtiyacım yok dersin ya? Nasıl onun Kur'an'ını ben okumadan olur dersin? Dersini dinlemeden efendim, yaşarım dersin ya? Yaşarsın. Tabii ki yaşarsın ama inne ila rabbike ruc'a Eğer dönüşün Allah'a olmasaydı bu gidişin bir anlamı olurdu. En netinde ot gibi biteriz, iteriz. Nasıl olsa sorgu yok, sual yok, ahiret yok, hesap yok, ceza yok. Yaptığımız yanına, yanımıza kar kalır, derdiniz. Ama dönüş ancak senin Rabbine olacaktır. Ve Allah kendi gəlalı e verdiği aklın gönderdiği kitabın indirdiği kitabın gönderdiği peygamberin hesabını senden soracaktır. Neden? E ben sana bu kadar. İlgi gösterdim, yatırım yaptım, gökleri yerleri senin istifaden için yarattım. Ayı güneşi yıldızları tut, yerin altında üstüne ne varsa hepsini senin emrine verdim. Pattanı bütün gökte yerde ne varsa Allah tarafından kulların emrine amade kılınmış buyuruyor. E, sen de yine senin karın için Allah'ın bundan karı yok. Dünya akre kazanman için sana gönderilen Kur'an'ı niye okumuyorsun? Niye dinlemiyorsun? niye bilmiyorsun? Niye derdini bilmiyorsun işte? Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Konuyu nereye getirmeye çalışıyoruz? Derdimizi bilmemiz lazım. E, derdimiz neymiş? Hadisleri bize bildirdi günahlarımızmış. O zaman ne devreye girdi? Günahların ne olduğunu bilmemiz lazım. Nereye geldi iş? İlme geldi. Çünkü ne günah ne cevap. Ne helal ne haram. Allah neden razı, neden razı değil? E bunun bilmenin yolu ne? Akıl mı? Değil. Çünkü akıl bir şeyi hoş görür ama Allah ondan razı olmaz. Çünkü akıl nefsin elinde kalan akıldan bahsediyoruz. Peki akıl fikirle bir şey bir yol çıkar görülür ama Kur'an ve hadisler o yolun çıkmaz olduğunu söylüyor. O zaman akla dayanacağız, vahye mi dayanacağız? Tabii ki aklı vahye uyduracağız. Tabii vahyin muhatabı da akıldır. Akılsızlara vahiy gelmiyor. Gelen vahiy akılsızlara ilgilendirmiyor diyelim. Daha doğru bir ifade olur. Ama akıl ancak vahyin beyanlarını anlayıp uygulamaya yarar. Dinuna bin nukul ne alâ minâsibbitil ukul İmam Ali Efendimiz Hazreti Ali Kerimullah Hoccu ene medinetül ilmü Aliun babuha ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yüce zat. ilmin kapısı o. Bütün ilimlerin kaynağı o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ne ilimler aldı? Ümmete aktardı. Hazreti Ali Efendimiz ilimde zirveydi. Hemen İlim arayan kapıya gelsin diyor. Evlere tabii ki bacalarından girmeyin. Kapılarından girin. E, i̇lmin kapısı Aziz Teala Efendimiz. Keremallah diyor. Ne buyuruyor? Bizim dinimiz ayet hadis dinidir. Nakil dinidir. Akıllara uygunluk üzere kurulmuş değildir. Yani aklıma uyanı alırım, aklıma uyanı atarım şeklinde bir yaklaşımla hidayet bulunmaz. Akıl lazım mıdır? Lazımdır. Ne yarar? Allah'ın ayetlerini, hadislerini, hadislerini anlamaya yarar. Çünkü akılsız bundan anlayamaz. Ama akıl neyi anlayamaz? Allah neden razı, neden razı değil? Ne helal, ne haram. Ne emin esir, yatsı namazın. Vakti şu saatte girecek. E farzı dört tekaat, vitir üç tekaat. Bunun farzı var, akdesi var, kahreti var, şartı o, Bu kadar mesele. Akıl bunları nasıl söyleyecek ya? Nasıl bulacak? Nasıl uyduracak? E hidayet burada. Peki Allah ahirette adama ne soracak? Cennete girmenin şartları ne? İnsanı cehenneme sürükleyen kötülükler ne? Akıl bunu nasıl anlayacak? Onun için biz akıl vermedikçe azap etmeyiz buyurmuyor. Biz Rasul göndermedikçe azap etmeyiz buyuruluyor. Onun için şimdi bize Rasul gelmiştir. Allah'ımız Yahudi Hristiyanlara özellikle hitap ediyor. Tabi biz zaten muhatabız da. Ya helal kitab, ey kitap ehli geçiren, Tevrat ve İncil ehliyiz diye övünen, Muça ve İsa Aleyhisselam'a olan Yahudi ve Nasara taifesi Bizim elçimiz Muhammed Mustafa muhakkak geldi size. Gelmedi diyemezsiniz. Biz zamana zemine göre peygamber gönderdik. Zamana zemine göre insanların durumuna göre kitap indirdik. Onlara göre ahkam belirledik. Öncekini nesh ettik. Sonrası nasik oldu. Evvelkisi mensuk oldu. Neden? İşte Doktor nasıl ilacı değiştiriyor? Neden? Tahlile göre. Tahlil değişiyor, ilaç değişiyor. Adamına göre, göre, evet, ona dokunmuyor, sana dokunuyor, tamam. E biz de Allah buyuruyor, sizi biz yarattık. Yönetmeyi de en biz biliriz. Zamanla zemine göre sizi biz yönetiyoruz. Adem Aleyhisselam'dan beri Peygamberle gönderiyoruz, kitaplar indiriyoruz. Şimdi zamanı geldi, Muhammed Mustafa geldi, sallallahu aleyhi ve sellem. Yübeyyinülekum. <gülüyor> Sizi hakikatleri beyan ediyor. Doğru eğriyi açıklıyor. Peygamberlerin fetret dönemi bitmiş olarak yüzlerce senedir, asırlardır. İsa aleyhisselamdan sonra hiçbir peygamber yeni bir peygamber gelmemiş olduğu için bir fetret dönemi geçirilmiş. Ama bu şimdi nihayete eriyor ve kıyamete kadar da artık bu Resulümüz, size lazım olanların hepsini ona bildirdik. Ona öyle bir kitap indirdik ki kıyamete kadar hangi sorunla karşılaşsa, ümmet, insanlık alemi, derdinin dermanını ona indirdiğimiz kitapta bulacağı üzere, geçmişi, geleceği ve hali zamanı eşit bir şekilde bilen Allah olarak. Celle Celaluhu, yarın ne olacağını, bir dakika sonra ne olacağını bilmeyen, sizin gibi zavallılara sonsuz olacakları bilen bir zat olarak. Neyin yararlı neyin zararlı olduğunu da buna göre teslim buyurarak. Öbür türlü bir deneyelim bakalım on sene sonra aa, bu mesele çıkmaz bu, bu yol bunu değiştirelim. Sizin gibi deneme tahtası yaparak değil. Zaman ve zemine göre sonsuz edeli ve ebedi. İlme sahip, yanılmaz, yanlışı yapmaz bir ilme sahip olan, bir zat olarak. Ahir zaman peygamberine son kitabı da indirdik. Neye göre bir daha değişmeyeceğini bildiğimiz için gelecek bütün insanlığın kıyamete kadar sorunlarına cevap verecek, halledecek ve onlara maddi manevi her alanda çözüm üretecek bir kitap olarak indirdiğimiz Hazreti Kur'an vasıtasıyla. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vahiy vahyedeceğimiz milyonlarca hadis-i şerifler vesilesiyle size doğru eğriyip gösteren bir Rasul gönderdik. Neden? En tekûlû mâdîâna min ve nezîr. Artık bize müjdeci gelmedi, bize uyarıcı gelmedi. Biz eski şeylerle kapıldık, takıldık, kaldık işte. Onun için bundan da haberimiz yoktu falan deyip de bize karşı bir özür mazeret ortaya koyamayasanız diye. Fakat جاa kum besirun nedir. İşte muhakkak size hem müjdeleyen iman edip salih ameller işleyenleri Allah'ın cennetiyle cemaliyle ve rızasıyla müjdeleyen hem de inkar edip hüsran edenleri Allah'ın azabıyla gazabıyla cehennemiyle korkutan ve uyaran o yüce Rasul gelmiştir. Gelmedi diyemezsiniz. Demek ki sadece akıllı olmanız fıkhati baliğe değildi. O zaman mazeretleriniz bitmiyordu. Yine bana karşı ahirette biz görmedik, bilmedik, duymadık, eski peygamberlere yetişmedik, onların talimatından mahrum kaldık diyerek özür dileyebilirdiniz. Ben bu bahanelerinizi ortadan kaldırmak için Muhammed Mustafa'yı gönderdim sallallahu aleyhi ve sellem. Ona Hazreti Kur'an gibi mükemmel bir kitabı indirdim. Artık kütçe tamamlandı, delilleriniz, e, mazeretlerinizin kapısı kapandı ve size karşı delil tarafımızdan, Talih oldu. Masada gayeye ulaşmış oldu. Allah, kadir. Allah her şeye hakkıyla gücü yeten yegane zaptır. Bu itibarla acındığınızı bilin. Karhamet olunduğunuzu bilin. Allah sizi kuru bir akılla bırakmadı. Sizi cennetten cemaneden mahrum bırakmamak için sizin aklınıza destek olarak aklınıza yol gösterecek vahyin nuru gönderdi size. E şimdi hiç Allah'a ahirete bizim inandığımız manada inanmayan, inkar içinde olan, ev er İspanyoluydu, Rusuydu, şu suydu, bu suydu, bu duyoruz da bunlar bize bizim dilimizde bir Kur'an bulun, okuyacağız diye merak ederlerken efendim İslam nişanlarına hürmet ve tazim ederlerken bunun örneğinde çok bizim duyduğumuz, duymadığımız zekatı değildir. Kaç taneyi duyacağız? Peki bizim gibi Müslümanız diyenlere yakışır mı Kur'an'ı dinlememek? Yakışır mı Kur'an'ı incelememek? Yakışır mı Allah'ım ne buyuruyor, Resulü de duyuruyor, şu saatleri, şu vakitleri, şu derslerde efendim geçirmemek yakışır mı? Yakışan bir şey midir? Sorumlulukla bağdaşan bir şey midir? Bugün ölsem de cevap vereceğimi düşünen akilin karı mıdır? Yani akıllı işi midir? Değildir. Onun sizler elhamdülillah Aklınızın gereği olarak, aklınızın size bir emri olarak, gösterdiği doğru bir yol olarak şu saatleri, şu dersleri dinlemekle geçiriyorsunuz. Tavsiye edilen eserleri okumaya çalışıyorsunuz. Maşallah. Bak diyor işte ne kadar seviniyorum. Doldumdumdum diyor, kitaplarla diyor, hepsini okuyoruz. Hanım ben inceliyoruz. Şimdi derdimde derman arıyoruz. İşte günahlar neymiş, sebotlar neymiş. Neyi yapsak Allah razıdır, neyi yapsak razı değil. E ne mutlu elhamdülillah ya. Biz de sebep olduysak ne kadar seviniyoruz şimdi ya. Ha, o bir duyduğumuz tabi daha duymadığımız niceleri örnek olabilir On için sizler gayretli olun bak arkadaşlar daha yeni namaza başladım e sizi dinlemeye başladım ama radyonun saati geldiği zaman salı gün 9 dediği zaman cumartesi 9 dediği zaman pazartesi 11 dediği zaman ne yapıyorum SMS'den Mesajlar, mesajlar kaç kişi için insanlar tabi bunlar çok titiziz biz diyor artık bir şey kaçırmama çalışıyoruz ama meraklı zeki insanlar komşu insanlar ama diyor diğerleri de belki unuturlar diye böyle mesajlar çekerek şudur budur. Ya akıl bunu söylüyor, sevgi bunu gerektiriyor, seven sevdiğin iyiliğini istiyor, cennette de birleşelim buluşalım istiyor, yarın ahirette yakınlarımızla yollarımız yerlerimiz ayrılmasın istiyor. Tabi insan akıllı adam düşünüyor bunları, ileriyi düşünüyor ama aklı tabi nefsi esir düşmüş olanlar aman bana ne çocuk namaz kılmış kılmamış öbürü kılmış kılmamış Öbürü dinlemiş dinlememiş neyi öğrenmiş neyi öğrenmemiş. E, Kur'an okumamış Kur'an'a değer vermemiş Kur'an'dan mahrum kalmış. Vah yazık vah vah vah demiyor. Yunus Emre'nin dediğini anlamıyor. Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi diyor. Bu ne büyük söz ya. Kur'an bilmeyen yaratılış karşısını bilmiyor. nere gittiğini bilmiyor. Orada kendisine ne sorulacağını bilmiyor. Ve artık bunun oraya için hazırlık yapıp da ebedi saadeti kazanması da düşünülemeyecek bir hal alıyor. Onun için biz inşallah, bak yaz demiyoruz, yüz demiyoruz, tatil vermiyoruz, ara vermiyoruz, sağ sola dinlenelim yatırmaşa demiyoruz. Sizinle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Artık Dünya her tarafından internetler, uydu aracılığıyla vesaire dinleyenlere ulaşabiliyoruz elhamdülillah. Onun için derdimize derman arıyoruz. Ve derdimizin ne olduğunu tespite çalışıyoruz. Günahlar ne, helallar ne, ne? Evet bunları, işte ilerleyen derslerimizde, bir derste konuşulacak konular değil. Artık yıllarca inşallah, hemen hemen, bundan evvel de yıllarca birlikteliğimiz olan çok kişiler oldu da, bundan sonra da tabii radyo aracılığıyla, bu gibi vasıfelerle çok daha insanlara kolay ulaşım sağlanıyor. Onlarla da birlikteliğimiz olur. Allah hayırlı uzun ömürler verirse hepimize. Ve... Şimdi niyetimizi yapalım. Niyetimiz yaşadığımız müddetçe Allah'ımızın bizi bu dünyaya ne niyetle ve ne gayeyle gönderdiğini öğrenip Rabbimizin razı olduğu işleri yapmak ve ebedi rıza mahalli olan cennete kavuşmak ve orada cemali, bakem halini müşahede etmek nuruyla nurlanmak. Derdimiz bu. Gayemiz bu, hedefimiz bu. Bu niyette olursak, bu gaye olursak Ya Rabbi bana 80 sene, 100 sene ömür de versen, ben bu yoldan ayrılmayacağım, ilmimi artıracağım, senin razı olduğun ve razı olmadığın şeyleri öğrenip ona göre gayretli ve dikkatli olmaya çalışacağım, bana sıhhat ver, bana vakit ver, vakitlerime ömürlerime bereket ver diye bu niyetle, bu gayeyle çalışanları Rabbim tamamına erdirecektir. Yarın ölse de, kabirde de ona bu sohbetleri dinletecektir ve ilim yolunda ölenlere Allah bu Kur'an ilmi, bu din ilmi bu Allah rızası için yapılan gayretleri Rabbim ruhlar aleminde de, yine alimlerin, mürşitlerin, velilerin ruhaniyetleri vasıtasıyla da, meleklerin vasıtasıyla da Allah Teala onları yolda bırakmayacaktır çünkü Rabbimiz, Memen yahruj min ala Allah buyuruyor Kim evinden Allah'a ve Resulüne muhacir olarak çıkarsa, kim Allah'ın rızasını kazanmak? Sevabını mükafatına erişmek ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin yolunda adım atmak. Tabi o zaman Medine'ye geçmişti. Mekke'den hicret edenler direkt Resulullah'ın bizzat yaşadığı dönemde onu görmeye hicret etmiş oluyorlardı. Bizzat onun kendisine hicret etmiş oluyorlardıysa da bu ayetler bazı sebeplerle inmiş ve bazı özel kişiler hakkında e, konulanmış ise de Hükümleri kıyamete kadar baki, kalıcı olması münasebetiyle şu anda da geçerliliğini korumaktadırlar. Kim Allah'a ve Resulüne, onların yoluna yardıma, onların dinini öğrenmeye ve öğretmeye adım atar. Tabi bir fiil adım atar, camiye gider, ezan okurur namazını kılar hep bunlar Allah'ın razı kazanma yollar. Bak şimdi abdest alacaksınız işte ve abdestiniz hazırdır inşallah. Biz de sizi... Allah emanet edeceğiz, yatsıya gideceksiniz. Yatsı namazına, cemaate çıkmaya, yakın camilere çıkmaya çalışın. Hanımlar zaten evlerinde kılıyor onların en faziletli yerleri, evlerinin en ucra köşeleri. Evet, işte namaza çıkarsın, haç yoluna çıkarsın, ilim yoluna çıkarsın, değil mi? Bir konferans oluyor, bir toplantı oluyor, Allah rızası için, ilmini artırmak için. Bunlara katılıyorsun, bunlar hep hayırlı şeyler. Ama diyor, kim o yolda yola çıkmışken, ölüm ona o yolda erişirse... E, ulaşırsa onun sevabı mükafatı yarım kalmayacak. İşte tamamlayamadı, maksadını eremedi, ilmini bitiremedi. İşte bu kadar sualler vardı, cevaplar vardı. Onları öğrenemeden, yapamadan, edemeden öldü. Ama Allah niyete bakıyor. E, eceli gelene de Rabbim. Onun ecrini vermek bizzat Allah'a düşer buyuruyor ayette. Yani ben onu mahrum etmeyeceğim buyuruyor. Bu vesileyle. Men جَاءُ الْمَاوْتُ وَلَطُبُ الْعِلِمْ li yuhyi bihi'l islam. Febeyne ve İmam Gazali Hazretleri naklediyor. Bu hadis-i şerifle sözlerime son vereceğim. Sizleri Rabb'ime emanet edeceğim. Ben sizlerin çoğunu tanımıyorum. Görmüş olmadığım gördüklerimden çok daha fazladır. Hepiniz nerelerde dinliyorsanız, kadınınız, erkeğiniz, yaşlı, efendim, genç, zengin, fakir, hasta, sakat hepinize. Bu müjde olsun. Bu hadi şerif olsun, niyetlerimizi tavsiye edelim. Bir niyet yapalım, bir doğru düzgün bir niyet yapalım ya. İnlemeli amal bir niyet Yapılan işler niyetlere göre değer kazanır ya. Ve man kürdümün manevi herkese niyeti kalır, niyeti ne göre ameli derece alır Sevap alır veya boşa gider. Çabası zayi iyi olur. Kim ilim talebindeyse ama o ilimden maksadı ne? O ilimden maksadı köşeyi dönmek değil, para kazanmak değil, meslek edinmek değil, şunu yapmak değil, bunu yapmak değil. O ilimden maksadı İslam'ı yaşatmak. Şimdi yapılan bu konuşmaların için İslam'ı yaşatmak için. Yazılan bu eserlerin için İslam'ı yaşatmak için. Sizin bu dinlemeleriniz için İslam'ı yaşatmak için. Yoksa çoluk çocuk ne namaz ne abdest konu kapanacak millet unutacak gidecek. Kıyamete yakın Allah diyen kalmayacak yahu. Onun için şimdi bütün bu çabalar İslam'ı yaşatmak için ilim tahsiline bağlanıyor. Çünkü öğrenmeden hiçbir şey yapılamıyor. Yapılsa da boşa gidiyor. Dolayısıyla kimse kendini müştahını saymamalı, ben dinlemesem de olur, benim çok öğrendim, çok dinledim yeter dememeli. Herkes derdine derman aramalı. İşte kim İslam'ı yaşatmak için ilim tahsil ederken, öğrenme gayretine girmişken, ölüm gelir de çatarsa, Hangi şartta, hangi yaşta olursa olsun, öldükten sonra ahiret var, cennet var, mahşer var, hepimiz oraya çıkacağız. İşte cennette onunla peygamberler arasında bir tek derece oynar diyor. Yani peygamberlerden sonraki makam hemen onlara verilecek. Onun için bu hadis-i şerif hepimize müjde olsun. Ben de niyetimi düzelteyim. Siz de niyetinizi bir gözden geçirin. Hepimizin niyeti İslam'ı yaşatma niyetiyle ilim tahsili. Ben sizden çok okuyorum. Ve sizden çok öğrenmeye çalışıyorum. Ben bana bu ilim yeter demiyorum. Devamlı basılan kitapları alıyorum. Tabi Arapça eserler bizim ekseri ayet, hadis, tefsir, hadis bugün eserleri alıyorum. Tasavvuf eserleri alıyorum, onları okuyorum. Ama ben çok okudum ettim demiyorum. Senelerdir kan çıkana kadar böyle iki büklüm sabahlarında okumaya çalışıyorum. Çünkü hidayetimiz nerede belli değil. Belki bir cümleden hidayet bulacağız. Onun için sizler daha ne da bana yeter, daha ne dinlediniz de benim dinlediğim yeter diyebilirsiniz. Hele hiçbir alim bunu dememiştir, zaten akıllı bir insan da bunu dememiştir. Devamlı ve Kur'abizini ilma Allah Muhammed Mustafa'na celledin emrederken malımı artır diye dua et dememiştir, çocuğumu artır diye dua et dememiştir. Nüfusumu gücümü artır diye dua dememiştir. Kur'an'da emir veriyor. Artırılmasını istenilen şey olarak Ya Rabbi benim ilmimi artır diye dua et bana diye Habibine emrederken biz neyimizin art artmasını artırmayın peşindeyiz. Onun için bu ilmi artırmak için gayret edeceğiz. Tefsirli meali mutlaka kollayın. Önce haftalar çıkar şu anda günün tam veremiyorum. Alalım hemen Allah'ımızla buluşalım Rabbimiz ne buyuruyor direkt Rabbimizin kelamıyla muhatap olalım onu düşünüyoruz söylüyoruz namazla ilgili yazdığımız o eser o muhteşem eser 600 küsur sayfa ne ilimler ne ilimler ya insan onları okumadan durabilir mi ya? Onun için arkadaşlara veriyorum. bazıları tabii tavsiye eder ya ödümüz koptu cehennemden yılanlardan azaplardan. E ne yapalım şimdi biz bunları okurken size nasıl yazmayalım ya? Biz bunları duyarken sizden nasıl gizleyelim ya? Biz bunları bildiğimiz halde sizi nasıl uyutalım uyuşturalım Allah affeder ne yaparsan yap diyebilir miyiz biz ödümüz kopya biz devamlı günahkarız diye canımız çıkıyor işte namazlarla falan temizleniyoruz beş vakit bu namazlarla nasıl olursa olsun olacağız. Onun için. Açtım önümde işte, geçen derste başladığım namazın mağfiret ve olduğuna da anlice ama konu nereden nereye geldi? Hakikaten hiçbir hadis-i şerif rivayet edemeden e, söz sonuna geldi ama birçok iyimler e, nakletmek, size e, efendim, e, ulaştırmak nasip oldu. Rabbim hidayetler halka eylesin, cümlemize tesirler nasip eylesin ve bize İslam'ı yaşatmak gayesiyle ilim tahsili niyetini becermeyi nasip eylesin. İşte bundan sonraki bütün derslerde, hangi saatlerde, dokuzlarda, salılarda, cumartesilerde hep o niyetle düğmeleri çevirelim. Hep o niyetle radyoların başına oturalım. Hep o İslam'ı yaşatmak için ilim tahsının yetiyle mesajları çekelim. Herkese telefonları açalım. Aman dinleyelim derdimize derman arayalım diye. Böylece ölürsek, bu yolda ölürsek inşallah bu hadisin müjdesine nail ve dahil oluruz. 80-90 yaşında nene de olsan, kocakarı dede de olsan, Allah sana peygamberlerle bir derece arasında fark olan o yüce makamı nasip eder. Yeter ki senin derdin İslam'ı yaşatmak için bir şey öğreneyim birine aktarayım. Niyetiyle dinlemek ve amel etmek olsun. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu vesileyle hepimizin ilmini artırsın. Aklımızı, anlayışımızı artırsın. Hafızamızı artırsın. Dinlediklerimizle amel etme kuvvetimizi artırsın. Zikrine, şükrine ve güzel ibadetle karşı cümlemize yardım eylesin. Amidiyen dinlerinizi narcihimden azad eylesin. Allah Teala Vatanın, namuslarımızın bekçisi olan askerlerimize yardım eylesin. Bu terörü, terör belasını Rabbim durdursun. Allah Teala iç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve işlem vatanlarını muhafaza eylesin. Çok şehitler veriyoruz, çok üzülüyoruz, kan alıyoruz. Her gün ne ocaklar sönüyor. E şehitlik yüksek mertebeye askerlerimizden bazıları eriyor, erişiyor. Allah Teala onlara çok yüksek dereceler veriyor. Bu vesileyle onları daima hayat edelim, hatırlayalım, unutmayalım. Ve özellikle gece teheçhidlere kalkanlar, o en kabul saatlerde gecenin iki buçuklarında, üçlerinde ellerini açanlar, Allah'ım şu vatana birlik, beraberlik içerisinde Rabbim birlik nasip eylesin, maddi manevi kalkınma nasip eylesin, Rabbim iç yatış dış düşmanların şerrinden vatanımızı muhafaza eylesin diye dua edelim. İşte Filistin'in, Irak'ın durumu gözler önünde,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 kabullerini, nureyle, derecelerini, aleyle, şehitlerimizin, gazilerimizin, ruhlerini şad eyle. amin gençlerine, azad ruhları için el-Fatiha. İtibar haber.